Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Medine'de 11 yıl sunumlarımızın 28. sinini sunacağız inşallah. Medine-Mekke ilişkileri 7. bölüm, Bedir Savaşı oluşumu ve arkasındaki gerçekler 7. bölüm olarak devam edeceğiz. Bugün Bedir Savaşı oluşumu arkasındaki gerçekler bölümü. 7. bölümde tamamlanmış olacak. Bundan sonraki bölüm Uhud Savaşı hazırlıkları, Uhud Savaşı'nın oluşumu ve arkasındaki gerçekler olarak devam edeceğiz inşallah. Enfal Suresi Bedir Savaşı'nın ardından değişik konuları gündeme getiriyordu. Bundan önceki haftalarda getirdiği konulardan bazılarını sunduk. Bugün de aynı şekilde Enfal Suresi'nin Bedir Savaşı'nın arkasından getirdiği konulara devam edeceğiz inşallah. Enfal Suresi 30. Ayet Hatırla ki kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeleri yahut seni çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kurarlarken Allah da tuzak kuruyordu. Çünkü Allah tuzak kuranların en iyisidir diyor ayette önemli bir konuya işaret ediliyor. İnanmayanlar Allah'a, dinine, Müslümanlara karşı tuzak kurduklarında Allah da onlara karşı tuzak kuruyor. Yani kısasa kısas hükmünce inanmayanlar yaptıklarının benzeriyle karşı karşıya kalıyorlar. Dünya hayatında inkar edenlerin zulmüne uğramış Müslüman toplumlar, Allah'ın bu ayetine karşılık anında cevap verilmesi gerektiği gibi bir yargıya sahipler. Yani Müslümanlara ediyor Müslümanları baskı altında tutuyorlar, Müslümanlar horlanıyor, Müslümanlar da umuyor ki bu ayetlere dayalı olarak hemen bu zalimlerin cezası verilsin, hemen bu İnanmayanların yapmış olduğu bu şeylerin karşılığında Allah'ın da tuzağı gerçekleşsin istiyorlar. Ve diyorlar ki madem bize zulmediliyor, o zaman Allah zalimlere hemen cezasını versin ve işi bitirsin. Bizi de kurtarsın diye beklenti içerisine giriyorlar, dualarda bulunuyorlar. Halbuki Allah konuyu bu şekilde değerlendirmiyor mutlak adalet çerçevesinde zalimin uğrayacağı gazap ile mazlumun uğrayacağı mükafat mazlum tarafından farklı değerlendirilirken Allah tarafından da farklı değerlendiriliyor. Bakara suresinin 155. ayetinde "Andolsun ki sizi biraz korku ve açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden" Biraz azaltma ile deneriz. Sabredenleri müjdele diyen Allah, iman edenleri çeşitli olaylarla denemektedir. Müminlerin korkular yaşaması, mallarından, canlarından ve ürünlerinden azalmalar olması, buna karşılık müminlerin sabretmesi önemli. Azaltmadan kasıt, malların eksilmesi. Fakirliğin Müslümanlar arasında yaygınlaşması canların eksilmesi ise Müslümanların şehit edilmesi olarak değerlendirilebilir. Elbette acı çeken Müslümanlar bir an önce korkularının giderilmesini, bolluk, refah içinde yaşamayı, öldürülmemelerini isteyecektir. Bu istek Müslümanların en tabii hakkıdır. Ancak Allah diyor ki yer yüzünde inancınızın denenmesi karşılığında göstereceğiniz sabır yani, azimle direnmeniz, inancınızdan vazgeçmemeniz karşılığında büyük mükafat alacaksınız. Enfal suresinin 36-37. ayetlerinde, şüphesiz ki, inkar edenler, mallarını Allah yolundan alıkoymak için harcıyorlar. Daha da harcayacaklar. Ama, sonunda bu, onlara yürek acısı olacak. Sonunda, mağlup olacaklar. Dünya hayatında kafirlikte ısrar edenler cehenneme toplanacaklar. Allah'ın murdarı temizden ayıklaması ve bütün murdarların bir kısmını diğer bir kısmının üstüne koyup hepsini yığarak cehenneme atması içindir. İşte onlar ziyana uğrayanlardır diyor. Evet, bazı insanlar vardı ki bütün varlıklarını insanları Allah yolundan ayırmak ve alıkoymak koymak için harcarlar. Bunu yaparken Allah'a, dinine, Müslümanlara karşı tuzak kurarlar. Onlar öyle yapadursun. Allah eninde sonunda onlara yürek acısı verecek. Kesin bir yenilgiyle yerle bir edilecekler. Yaptıklarında ısrar edenler cehenneme toplanacaklar. Böylece Allah temizle kirliği, iyiyle kötüyü birbirinden ayıracak yeryüzündeki imtihanın amacı bu. Murdarı temizden ayıklamak. Onun için Allah Müslümanlara sabrı yani inançta direnmeyi tavsiye ederken aynı zamanda sonuçta mutlaka mükafatlanacaklarını ifade etmektedir. Müslümanlara zulmedenler ise cezalanacaklardır. Bu ceza dünya hayatında da olabilir, ahirette de olabilir. Müslümanlara verilecek mükafat Dünya hayatında da olabilir, ahirette de olabilir. Ancak, insan sabırsız, acileci, mükafatta, cezada, hemen gelsin istiyor. Hemen gelsin, acı çekmesin istiyor. Gönderilen ayetlerin özetinde ise, ahiret hayatı ile, dünya hayatı arasında, mukayese yapıldığında, üç günlük dünya hayatına karşılık, ebedi bir ahiret hayatı sunulmaktadır. Müslümanların, Üç günlük mağduriyetlerine karşılık, ebedi bir ahiret hayatında mükafatlanma sunulmaktadır. İnanmayanların, üç günlük dünya hayatındaki keyiflerine karşılık, ahiret hayatında ebedi cehennem hayatı sunulmaktadır. Bütün bu kıyaslamalar, Müslümanların bilincini artırmak, onların zulme karşılık azimli, dirençli olmalarını sağlamak içindir. İnanmayanlar, dünya hayatındaki üstünlüklerine bakarak keyif çatarlar. Kibirlerinden yanlarına varılmaz. Onun için bazen Allah inanmayanlara dünya hayatında rezillik, hüsvalık verir. Onları rezil kepaze eder. Müslümanlara galibiyet nasip ederek kibirlerini yerle bir eder. İşte Bedir Savaşı böyle bir neticedir ki inkar edenler, Allah'a dinine, Müslümanlara Tuzak kurup dururlarken neye uğradıklarını şaşırmışlar. Müslümanlar için önemli olan görüntülere kanmamak, görüntülere göre yorumlar yapmamak. Görüntüler her zaman değişebilir. İnsanlar görüntülerin yorumlarıyla oyalanırken Allah'ın imtihanını kaybedebilir. Nitekim günümüzde birçok Müslüman görüntülere göre yorumlar yaparak imtihanını kaybediyor. İnançlarından oluyor. Şu sözlere dikkat edin. Örnekleyelim bugün. İçinde yaşadığımız toplumda. Müslümanların hali berbat. Birbirini yiyorlar. İki Müslüman bir araya gelemiyor. Batılılar her yerde dünyanın hakimi. Müslümanlara zulmediyorlar. Böyle Müslümanlık olmaz olsun. Sözlere dikkat edin. Ne yapıyor? Önce bir tespit yapıyor. Müslümanların halinden söz ediyor. Sanki kendisi Müslüman değilmiş. Olayın dışından seyrediyormuş gibi. Müslümanların halini hiç beğenmiyor. Sonra hükmünü veriyor. Böyle Müslümanlık olmaz olsun. Belki şöyle deseydi, Müslümanlık bu değil. Müslümanlar gerçekten İslam'a inansalardı, bu durumda olmazlardı. O zaman bir dereceye kadar söyledikleri anlaşılabilirdi. Ama direkt böyle Müslümanlık olmaz olsun diyor. Görüntüyü Müslümanlık olarak tarif ediyor. Görüntüsünü beğenmediği Müslümanlığa olmaz olsun diyor. Böylece kendini, Müslümanlıktan, Müslümanlardan çıkarıveriyor. Peki nereye gidiyor kendini Müslümanlıktan, Müslümanlardan çıkarınca? Cevap basit. Batılı oluyor, layık oluyor, çağdaş oluyor, modern oluyor, demokrat oluyor, demokrasi havarisi insan oluveriyor. Hani böyle olunca rezillikten kurtulmuş olsa neyse. Yani bir Müslümandı, Müslümanları karaladı, ve böyle Müslümanlık olmaz dedi ve terk etti. Layık oldu, çağdaş oldu, modern oldu. Batıya kul köle oldu ve demokrasinin havarisi oldu. laikliğin havarisi oldu. Peki kurtuluyor mu? O Müslümanların halindeki o görüntüde beğenmediği rezillikten, korlanmışlıktan kurtuluyor mu? Hayır. Batılılar, batılı laikler, batılı çağdaşlar, batılı modernler, batılı demokratlar, Müslümanlar ne yaparsa yapsın, asla işlerine kabul etmiyor. Müslümanlar batıya karşı, yalakalıkta, yaltakçılıkta, şaklabanlıkta, rekorlar kırsalar da, batılılar Müslümanları benimsemiyorlar. Müslümanlar İslam'ı bırakıp, Hristiyan ve Yahudi olsalar bile, hiçbir zaman has Yahudi, has Hristiyan sayılmazlar. Gerçi aynı mantık Müslümanlar da var. Müslümanlar arasında dönme tabiri buna benzer bir şey. Mesela bir Yahudi veya bir Hristiyan hidayet edip Müslüman olsalar, Müslümanlar onlara asla tam güvenmiyor. Has Müslüman saymıyor. En ufak bir görüş ayrılığında hemen suçluyorlar. Onlar zaten dönmedir diyorlar. Hatta aradan yüzlerce yıl geçse de aynı suçlamayla Hristiyanlıktan, Yahudilikten dönenler muhatap oluyorlar. Suçlamaları yapanlar hiç sormuyor. Bu insanlar dönmeden nasıl Müslüman olacaklar? Kaldı ki insanları dönme diye suçlayanların hepsi dönme. Mesela Araplar putbelestlikten dönmüşlerdir. Türkler şamanizmden dönmüşlerdir. İranlılar Zerdüşlükten, Mecusulükten dönmüşlerdir. Pakistanlılar, Bangladeşliler, Hinduizmden dönmüşlerdir. Anadolu halkının kimi Yahudilikten, kimi Hristiyanlıktan dönmüştür. Hidayet zaten döndürmektir. Batıldan hakka döndürmektir, gerçeğe döndürmektir, küfürden imana döndürmektir. Dolayısıyla hidayet ettirmek, daha doğrusu Allah'ın hidayetin nasip etmesi insanların dönmesini sağlamaktır. Ve hidayet eden herkes dönmedir aslında. Allah insanlara hidayet ederek döndürür. Ne gariptir ki Allah'ı, İslam'ı, Allah'ın ayetlerinden öğrenmeyenler birbirlerini dönmelikle suçlayabiliyorlar. O zaman, niye tebliğ yapıyorsunuz diye insana sorarlar, öyle değil mi? Müslümanlar arasındaki bu çelişkiler, Müslümanların bilgisinin, bilincinin, yaşamının, imtihanından başka şey değil. Unutmayın ki, Allah'ın ayetlerindeki kısa lafızlarda derin anlamlar var. Onları açmak gerekir. Dünya hayatının görüntüsüne göre hareket eden Müslümanların, maddiyatçılardan, Pozitifistlerden, solculardan, ateistlerden farkı olmaz. Allah'ın katında insanın hayatı, dünya öncesi, dünya hayatı ve dünya sonrasıdır. Ahirettir. Yani Allah'ın insana verdiği ömür sadece dünya hayatından ibaret değildir. Yaratılışı anından itibaren insanın bütün hayatı, varlık olarak sürdüreceği bütün hayatı ömründen ibarettir. Bunun bir kısmı dünya öncesinde geçti. Bir kısmı dünyada da geçecek ve bir kısmı ahirette geçecek. Hepsi insana verilen ömrün içindedir. Ve insan önceki hayatından dünyaya gelerek, dünyadan ahirete giderek, bir geçiş dönemi yaşayarak imtihan salonuna girer, dünya hayatı imtihan salonudur, buradan çıkar, asıl hayatına döner. Bu kavram çerçevesinde, bu anlayış çerçevesinde Allah insanın hayatını değerlendiriyor. Halbuki insan ne diyor? Biz dünya hayatına göre kendimizi değerlendiriyoruz diyor ve ona göre kısa, acele yorumlar yapıyor. Dünyada yaşayan bizler hayatımızın bir bölümünü yani dünya bölümünü yaşıyoruz. Dünya öncesinde verdiğimiz sözün tespiti, tescili bu dünyada yapılıyor. Buna iman diyoruz. Yani Allah'a dünya öncesi alemde sen Rabbimizsin diye söz verdik. Bunu kabul etmek, kabul ederken şek ve şüpheye düşmemek iman. Verdiğimiz sözde durarak Allah'a olan samimiyetimizle yaşamımızı kurmakla imtihan ediliyoruz. Ortalama 60-70 yıllık bir ömürle imtihanı bitirerek ebedi bir hayata geçeceğiz. Zulüm, adalet, mükafat kavramlarımızı dünya hayatına göre yaparsak yanılırız. Allah zulmü, adaleti, mükafatı sadece dünya hayatına göre yapmamak ayetlere göre. Bütün hayatı kapsayan bir anlayışı ayetlerinde bize bildirmektedir. Hem dünya hayatını kapsıyor, hem ahiret hayatını kapsıyor. Bazen Müslümanlar dünyada zenginler, güçlü iktidar sahipleri olarak da imtihan edilirler. Bir zamanlar üç kıtaya hakim olarak Müslümanlar dünyayı titretiyorlardı. Acaba o dönemin insanları dünyayı titretirken Allah katında gerçekten kazanmışlar mıydı yoksa kaybetmişler miydi? Bunu bilemeyiz. O hesap günü belli olacak. Eğer biz materyalist bir kafayla o bakış tarzıyla olaya bakarsak kazanmışlardı deriz. Niye? Çünkü üç kıtaya hakim bir imparatorlukları vardı deriz. Ancak sonuç Allah'ın hesabında belli olacak. Bunu şimdiden bilemeyiz. Ancak bizim gönlümüz ne istiyor? Dünyada zenginlik, güç, hakimiyet dünyayı titretmek. Bizim gönlümüz böyle istiyor. Canımız böyle istiyor, kimse bize zulmedemesin, biz fakir olmayalım, biz yoksul olmayalım, biz dünyanın efendisi olalım, biz Müslümanız. Müslümanlar olarak zenginlik gerekiyorsa bizde olsun, güç gerekiyorsa bizde olsun, hakimiyet gerekiyorsa bizde olsun. Dünyayı titretmek gerekiyorsa biz titretelim, başkası titretmesin. Bizim gönlümüz böyle istiyor. Müslümanlara zulmedenlerden intikam almak, Allah'ın ayetlerine baktığımızda bu istekler, Pek normal istekler değil. Yani biz gerçekten böyle isteklerle hayata bakarsak Müslümanca, Allah'ın ayetlerine baktığımız zaman pek normal istekler değil. İnanan bir Müslüman böyle istekler yerine, Allah'tan her ne olursa olsun doğru olmayı, inancında sağlam durmayı, mükafatı Allah'a bırakmayı isteyecektir. Zaferi, hidayeti, fethi Allah'a bırakmayı isteyecektir. Ayetler böyle ifade ediyor. Yeryüzünde adaletin gerçekleştirilmesi, İslam'ın hakim kılınması ise üzerine düşen görevlerin sınırları doğrultusunda olacaktır. Müslümanların üzerine düşen görevleri. Akli, mantıki, duygusal tatminlerin görüntüsünde değil, inancın bilincinde olacaktır. Aksi insan kaybolur, inancını yitirir, imtihanını kaybeder. Allah yolunda dünyevi kaygılardan uzak, tertemiz duygularla, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yola koyulanlarla, gerçekten iman etmemiş olanlar. Cümleyi tekrar edeyim. Allah yolunda, dünyevi kaygılardan uzak, tertemiz duygularla, sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yola koyulanlarla, gerçekten iman etmemiş olanlar. Bunları, dinleri aldatmış diyorlardı. Bir tarafta, gerçekten İman etmiş, dünyevi kaygılardan uzak, tertemiz duygularla sadece Allah'ın rızasını kazanmak için yola koyulanlar var. Bu yola koyulanlara gerçekten iman etmemiş olanlar ne diyorlardı? Bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a dayanırsa bilsin ki Allah mutlak galiptir, hikmet sahibidir. Allah bu gerçeği bize Enfal Suresinin 49. ayetinde bildiriyor. Gerçekten iman etmemiş... İman etmediği halde, ben de Müslümanlardanım diyenler, iman edip Allah yolunda yürüyenleri anlayamıyorlar. Dikkatinizi çekiyorum. Üzerine basarak söylüyorum. Gerçekten iman etmemiş. İman etmediği halde, ben de Müslümanlardanım diyenler, iman edip Allah yolunda yürüyenleri anlayamıyorlar. Bunun nedeni, bütün düşüncelerini dünya hayatına göre gerçekleştiriyorlar. Yaşamları sürekli hesap kitap içinde geçiyor. Ancak bu hesap kitap, Allah'ın yolunu nasıl en iyi şekilde yaşarım kaygısıyla değil, dünya hayatımı nasıl en rahat, en güzel şekilde yaşarım kaygısıyla gerçekleşiyor. Kapitalizmin öncesi olan dünyevileşmenin göstergesi olarak bu düşünceler ortaya çıkıyor. Bencil, kendini düşünen insan, günümüzde liberal, kapitalist, bireysel insan olarak algılanıyor. Bu insan tipi çıkarlarına göre hareketler. Kendinden başkasını düşünmez. Dünya hayatındaki bütün hesabını, kitabını, çıkarlarını korumak üzere yapar. Çıkarına dokunduğu anda ne din ne de iman kalır. Çıkarına aykırı her şeyi anında reddeder. Hayatından siler. İşte böyleleri. Gerçekten inanmışları gördüğünde, inanmışların halini acırlar. Bunları, Dinleri aldatmış derler. Dinleri aldatmış olanlar ne yapar? Hayatlarını, mallarını, çocuklarını bir kenara koyarak Allah yolunda savaşa giderler. İnsanlara yardım etmeyi kendi hayatlarından, mallarından, çocuklarından daha önemli görürler. Sevgiyi, saygıyı, paylaşımı öne çıkarırlar. Yeryüzündeki bozgunculuğa, fitneye, riyaya, yalana karşı mücadele verirler. Böyle bir durum dünyevileşen çıkarlarından başka düşünmeyenlere garip gelir. Bu durumu gördüklerinde Müslümanların akılsızlığına, mantıksızlığına, aldanmışlığına hüküm verirler. Allah Bakara suresinin 16. ayetinde böylelerini bize haber veriyor. İşte onlar hidayete karşılık dalaleti satın alanlardır. Ancak onların bu ticareti kazançlı olmamış ve kendileri de doğru yola girmemişlerdir. Allah inkar edenlerin dünya hayatındaki yaşamlarına menfaatçi, çıkarcı yaklaşımlarına karşılık eğer sizler Dünya hayatını bir ticaret, bir alışveriş gibi görüyorsanız, aldanmış, yapmakta olduğunuz ticaretten zarar etmişsinizdir, diyor. Bir Müslüman, Allah'a olan inancını, İslam yolundaki yürüyüşünü ticaret gibi göremez. Müslümanlar, dünyada yaptıkları her şeyin mislini Allah'tan alacağına inanarak yaşamış olsaydı, bu onun ticareti olurdu. Eğer böyle bir ticari anlayışla İslam'ı yaşamış olsalardı, mahr olurlardı. Bu yönde gelen ayetler Müslümanların Allah yolunda yürümelerini Allah'ın rızasını kazanmaktan başka şeyi düşünmemelerini öğütlüyor. Müslümanlar ayetlerdeki özlere uyduğunda Allah'ın katından rahmetle mükafatlandırılacaklar. Allah'ın katından rahmetle, bol nimetlerle, karşılık verilmesi bilinsin ki asla Müslüman'ın dünyada yaptığının karşılığı değildir. Yani ticaretinin karşılığı değildir. Hele mesela ben oruç tuttum, salatı ikame ettim, cihat yaptım, zekat verdim, Allah yolunda infak ettim, haramlardan uzak durdum, farzları yerine getirdim, bunun karşılığında Allah bana mükafat verecek diyorsa, böyle düşünüyorsa yanılmıştır. Elbette Müslüman bütün bunları yapacaktır. Ancak mükafat yapmanın karşılığı değil, insanın samimiyetle Allah'a bağlılığının Allah tarafından takdir edilmesinden ibarettir. Derecesi, takdiri, nimetlendirilmesi Allah'ın gücüne, kudretine bağlıdır. Allah'ın gücü, kudreti, nimetlendirmesi hesapsızdır. Onun için Allah hem Müslümanlara hem de inanmayanlara ders olacak şekilde kazanmak için alışveriş mantığıyla amel işler dünya hayatında davranışlarda bulunursanız bilin ki bu ticaretiniz sizi yanıltır, zarar edersiniz. İnkar edenler kendilerine göre hesaplar yaparak yanılırlar. Müslümanlar da amellerine güvenerek yanılırlar. Müslüman ameline Allah'a olan kesin inancını, teslimiyetini, Allah rızasını, Allah'ın rızasını kazanma bilincini yerleştirmemişse kayıpta olacaktır. Çünkü ameli bir şey ifade etmez. Sadece Allah'ın rızasını kazanarak hayatta yürümeyi Kalplerinde nifak olanlar, yani münafıklar ile inkar edenler, yani kafirler asla anlayamaz. Onun için Allah'ın rızasını hesapsız, kitapsız kazanmak için kendilerini Allah'a adayanlara bunları dinleri aldatmış derler. Zira onlara göre aldanmamak, dünyada yapılanlara karşılık özellikle dünyada bir çıkar sağlamaktır. Çıkarın yoksa niye amel ediyorsun? çıkarın yoksa, niye cihat edeceksin? Savaşlardan elde edilecek ganimet yoksa, niye savaşacaksın? İnsanlara çıkarsız, niye yardım edeceksin? Bu mihverde dönen anlayışlar, iman edenlerin anlayışları değildir. Ancak inkar edenler, kalplerinde nifak hastalığı olanlar böyle düşünürler, böyle hareket ederler. Enfal Suresinin 53. ayeti önemli bir gerçeği vurguluyor. Bir millet, Çenlerinde bulunanı değiştirinceye kadar Allah onlara verdiği nimeti değiştirmeyecektir. Aynı şekilde Rath Suresinin 11. ayeti de aynı konuyu gündeme getiriyor. Bir toplum, çenlerindeki özellikleri değiştirinceye kadar Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Gördüğünüz gibi hüküm basit, net, yeteri kadar da açık. Bedir Savaşı ardından gelişen olaylar, Müslümanların zaferle tanışması, zafer sarhoşluğu nedeniyle kalplerin kayması, esirler ve ganimetler meselesi, Bedir Savaşı'na gidemeyenlerin düşüncelerindeki çarpıtlıklar, Müslümanların yetişemediği, eten bunlar diyen kedi misali düşünceler oluşturmaya başlaması, bu nedenle Müslümanları suçlayan sözlerin toplumda yaygınlaşması sonucunda ayetler ard ardına geliyor. Gelen ayetler, Müslümanların bilgisini, bilincini artırırken, inkar edenlerin, kalplerinde nifak olanların durumlarını ortaya çıkarıyor. Bir insan, bir toplum içinde bulunduğu hali değiştirmediği müddetçe, Allah da onların durumunu değiştirmeyecektir. Günümüzde Müslümanlar bu ayeti Müslümanların zayıf, horlanmış, ezilmiş halinden kurtulmasının neye bağlı olduğunu göstermek için okuyor. Halbuki ayet sadece zayıf, mazlum durumdan kurtulmak için değişmek değil. Gelen ayet mazlumluktan kurtulan insanların değişimini anlatmıyor. Bedir Savaşı'nın arkasından geliyor. Bedir Savaşı'ndan gelen ayet mazlumluktan kurtulan insanların hali değil. Aksine Bedir Savaşı'nda Aslanlar gibi bir zafer elde etmiş, Allah'ın takdiriyle Medine'ye zaferle dönen, 70 esirle gelen, ganimetlerle dönen muzaffer bir ordunun, Müslüman ordusunun ve onları karşılayan muzaffer bir Müslüman toplumunun içinde meydana gelen duygular üzerine iniyor. Bu ayetler, dikkatinizi çekiyorum. Onların bu zafer karşısındaki alabora olan düşünceleri çerçevesinde bir mazlum edebiyat üzerine değil veya bir mazlumluk konum üzerine, bir zayıflık konum üzerine değil. Tam tersine zaferle taşlandırılmış bir topluma iniyor. Gelen ayet, mazlumluktan kurtulan insanların değişimini anlatmıyor. Aksine, galibiyetle, zaferle sarhoş olan, ganimetlerin peşine düşen, savaş... Zaferle sonuçlanıp, ganimet paylaşımı söz konusu olunca, dünyevi menfaatlerini ortaya çıkaranlar için geliyor. Sanki Allah, Müslüman topluma, ne bu haliniz? Daha dün, Mekke'de size zulmediyorlardı. Daha dün, sizi ülkenizden çıkarmışlardı. Ne oldu? Rabbinizin verdiği nimetleri unuttunuz, Rabbinizin takdir ettiği zafere sahiplendiniz, dünyevi çıkarlarınızı öne çıkardınız der gibiydi. Ayetlerin ayetler Müslümanlara inancın gereklerini anlatıyor. Kalpleri dünyevi çıkarlar için çarpanların durumlarını bir bir ortaya çıkarıyordu. Eğitilen insan, eğitilen toplum Allah'ın ayetleriyle her yönden elden geçiriliyor Enfal Suresinde. Ne yazık ki günümüzün Müslümanları henüz Allah'ın gönderdiği ayetler doğrultusunda kendini geleceğe hazırlamıyor. Bu çok önemli. Enfal suresinde öne çıkarılan bütün çarpık düşünceler günümüzde Müslümanların arasında kol geziyor. Sosyal, ekonomik statüllerini artırmak isteyen, bu nedenle her şarta göre kıvrılan Müslümanlar günümüze damgasını vuruyor. Devlet olma istekleri, devlet bilincinden Müslüman olma istekleri, İslam bilincinden uzaklaşarak dünyevi saltanatların, mevkilerin, makamların, varlıkların peşine düşüyor. Allah'ın hükümleri olan helaller, haramlar, farzlar, dünyevi çıkarlar uğruna yerle bir ediliyor. Müslümanların yaşadığı birçok ülkede, ben de Müslüman'ın diyen burjuvaları var. Servetlerini kendileri dahi hesap edemeyecek derecedeler. Özellikle siyasi açılımlarla, muhafazakar dindar Müslümanların oylarını toplayarak, dünya, İslam'a hizmet ettiğini zannedenlerin durumu ise, işler acısı. Bugün ülkemizde sadece Allah rızası kazanmak için Allah yolunda mücadele edenler, dünya Müslümanların ele geçirdiği yönetimlerde hala cezaevlerindeler. Devlet düşmanları, devleti iktidarı yıkmak için darbe hazırlayanlar, hırsızlar, uğursuzlar, soyguncular, talancılar, yalancılar, hilebazlar dışarıda çizit atarken Müslümanların cezaevinde olmalarını Anlamanız da mümkün değil ve aslında anlamanız gerekiyor. Neden? Allah kalpleri nifakat kayanların durumunu asırlar öncesinden ayetleriyle bildiriyor. İşte Enfal Suresi. Müthiş bir tahlil önümüze koyuyor. Bakın yedi sunum yaptık. Bugün yedinci sunumu yapıyoruz. Birçok konuyu tahlil ederek geldik. Dünya hayatını mamur etme yolunda gayet gösterecek insan tiplerinden söz ediyor bu ayetler. Ne var ki bizler bunları anlama yolunda gerekli gayreti, titizliği, azmi gösteremedik. Müslümanlar bir zamanlar mazlumdu. Bu nedenle mazlumluk edebiyatında var olma düşleri yaşadık. Mazlumluktan çıkıp egemenler haline geldiğimizde inancımızı yolun kenarına verdik. Kapitalistler gibi dünyevileşmeyi Müslümanlık saydık. Tiranlar gibi hükmedici olmayı Müslümanlık saydık. Ayetlerde söz edildiği gibi günümüzde de sadece Allah yolunda yürüyenlere burjuvalaşan Müslümanlar bunları dinlere aldatmış diyor. Biraz öyle bahsedin. Biraz Allah'ın ayetlerinin ölçüsünde bir Müslümanlık anlatın bakalım. Sizin Müslümanlığınız Müslümanlık değil, sizin kendi inancınızdaki din sizi aldatmış diyecektir. Yani günümüzde de bir Müslüman sadece Allah rızası için İslam'ı yaşamaya çalışırsa, inancını, yaşamını çıkara, çıkarcılara bulaştırmazsa yanlış dinin anlattığı insanlar olarak algılanıyor. Yani yanlış dinin aldattığı insanlar olarak algılanıyor. Onlara göre bu din yanlış. Onlara göre Müslümanlık insanların çıkarlarını koruyan, insanlara mevkiler, makamlar sunan, insanlara güç ve iktidar veren bir dindir. Onlara göre Müslümanlık bu. Öyle anlıyor. Sanki değişen hiçbir şey yok. Günümüzde muhafazakar Burjuva'nın dilinden biz de Müslümanız sözlerini çıkarın, kadınlarının başlarından örtülerini alın, inanın kapitalistlerden farkları var mı yok mu anlayamazsınız. Şöyle bir bakın. Hayata bakış tarzıyla, topluma bakış tarzıyla, dünyaya bakış tarzıyla kıyafetlerini değiştirin, sözlerinden biz de Müslümanız lafını çıkarın, kapitalistlerden, burjuvalardan, batıdaki burjuvalardan fark göremezsiniz. Düşünceleriyle, hayata bakışlarıyla, dünya peşinden koşuşlarıyla, Allah'ın dinini çıkarsız yaşamak isteyenlere bakışlarıyla ayette söz edilenlerden farklı asla değil. İşte Allah'ın asıl değişmesini değiştirmemizi beklediği şey bu. Bizler kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe Allah da bizi değiştirmeyecektir. Müslüman görünümü altında, inkarı, nifakı yaşayanlar olarak yeryüzünde dolaşarak çok iyi ticaret yaptığımızı düşünürken hüsranla karşı karşıya kalacağız. Bugün kapitalistlerle, ateistlerle, laiklerle, çağdaşlarla, Hristiyanlarla, Yahudilerle dünyalık için yarışan Müslümanlar olarak İslam'ı daha iyi anladığımızı, daha iyi kavradığımızı zannediyoruz. Elbette bunları söylerken fakirlik, yokluk, açlık, mazlumluk Müslümanların kaderi değildir. Daha bu değil. Müslümanlar Allah'a teslim olup emirlerini yerine getirdiklerinde Allah'ın ayetleri doğrultusunda Yollarını çizdiklerinde onurlu bir şekilde hayat sürecek. Mazlumluktan insanlığa geçecek. Yeryüzünde adaleti sağlayacak. Elbette Müslümanların varlıkları olacak ama varlıklara esir olmayacaklar. Müslümanlar da saygın, izzetli hayat yaşayacak elbette. Ama saygınlığı, izzeti, kibre, şatafata dönüştürmeyecek. Hidayet Allah'ın verdiği, vereceği bütün nimetlere gereken değeri vermekten ibarettir. Bir başka tarifle. Hidayet nedir? Diye sorduğumuz zaman, bir başka tarifle, Allah insana ne kadar nimet verdiyse, o nimetlerin hepsine Allah'ın verdiği değeri vermektir. Bir insan Allah'ın verdiği nimetlere Allah'ın verdiği değeri vermeyi bilmiyorsa, bu bilinçte değilse hidayet etmemiştir zaten. Dikkatinizi çekiyorum. Hidayeti çok değişik kavramlarda, çok değişik anlamlarda sunabilirsiniz, çok değişik cümlelerde sunabilirsiniz. İşte bunlardan bir tanesi de budur. Hidayet nedir diye sorduğumuz zaman bu ayetlerin üzerinde ben derim ki Allah'ın insana verdiği bütün nimetleri Allah'ın verdiği değerlerle anlamaktır. O değerleri vermektir, o değerlerle o nimetleri hayatımıza algılamaktır, hayatımıza sokmaktır. Allah'ın verdiği hiçbir nimet, tapılası bir nimet değildir. Allah'ın verdiği hiçbir nimet yolunda, o yolda yani o nimetin yolunda Allah'a olan inançtan, vazgeçilisi bir değer değildir. Kadın, çocuk, mal, mülk, para, mevki, makam, iktidar hepsi Allah'ın verdiği nimetler olarak tapılmaya layık değil. Aksine kendimiz ve insanlar için değerlendirilecek varlıklardan ibarettir. Allah'ın ayetleri bu gerçekleri bütün ayrıntılarıyla Müslümanların eğitim için sıralamaktadır Enfal suresinde. Enfal suresi savaşın ardından bir başka gerçeği dile getiriyor. 58. ayet, bir kavmin hainlik yapmasından korkarsan, sen de aynı şekilde ahdini bozduğunu kendine bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. Bu ayet, açık ol, kapalı olma anlamına geliyor. Herhangi bir kavimle anlaşmalı isen, akit yapmışsan, davranışları seni şüpheye sokuyorsa, git söyle, anlaşmayı boz. Nedenlerinde anlat, kapalı davranma. Arkalarından da iş çevirme, bu önemli bir özelliktir. Dürüstlüğü, samimiyeti ortaya çıkarır. Ne var ki, birçok insan bu gerçeği anlamaktan uzaktır. İlişkilerinde gizli, kapaklı iş çevirmek isterler. Kendilerini garantiye alıncaya kadar niyetlerini açıklamazlar. Kafalarının arkasında, beyninde bir başka plan, bir başka proje, bir başka düşünce vardır. Sözlerinde başka şeyler vardır. Genelde insanlar böyle yapar çıkarlarını kurmak için. Allah diyor ki böyle yapma. Duygularında, aklında, fikrinde ne varsa ona göre hareket et. Eğer akit yaptığın kişiler sana güven vermiyorsa o akti boz, at, çıkar ortaya Git söyle, bozduğunu söyle. Böyle bir şüpheyle bu aktin devam edemeyeceğini söyle. Bu çok önemli bir kural. Çok şeyler düşünebilir insan. Ama gider konuşursa, gider düşüncelerini açıklarsa... Belki de olayın üç yüzü düşündüğü gibi olmayabilir, şüphelendiği gibi olmayabilir. Konuşulduğu zaman gerçek ortaya çıkar. Daha kuvvetli, daha samimi ilişkiler kurulur. Arkadan iş çevirmek, insanlara güzel ilişkiler kurdurmaz. İnsan ilişkilerinde en önemli unsurlardan biri de güvendir. Güveni bozacak hiçbir eylem insana yakışmaz. Veya şöyle diyelim, güveni bozacak hiçbir eylem insan olana yakışmaz. Özellikle İslam gündeme geldiğinde güveni sarsacak her türlü eylem nifak alameti sayılmıştır. Çünkü mümin zaten eminlik, güven unsuru içeren bir ifadedir. Allah arkadan iş çevirmeyi hainlik olarak niteliyor. Hainlik önemli bir özellik. Hiçbir zaman arkadan iş çevirmemizin delili onların davranışları beni korkuttu, onların hareketleri bana güvenilmez geldi olamaz. Yani biz diyelim ki şüphelendik, bir akit yaptık, şüphelendik fakat gidip konuşmadık ve başka şeyler düşünmeye başladık, başka şeyler yapmaya başladık. O akdin dışında bazı hareketler yaptık, sonra... Ortaya çıktı ve biz dedik ki biz sizin bu davranışlarınıza güvenmediğimiz için biz de kendi yolumuzu çizdik. Siz o akdinize çok fazla irayet etmeyecek bir anlayışı sergilediniz. Biz böyle algıladık, böyle düşündük, fikrimiz böyle oldu. Biz de kendimizi yolumuza çizerek akdin dışında hareketler de bulunduk. Böyle şey olmaz diyor Allah ayetlerinde. Açık olacaksın, hiçbir zaman onların davranışlarındaki korkulundan dolayı, onların güvenilmez hareketlerinden dolayı, sen akdin dışında akit yaptığın kişilerin aleyhine iş çevirmeyeceksin. Gideceksin, bozacaksın. Madem davranışları seni korkuttu, madem hareketleri sana güvenilmez geldi, git anlaşmanı boz, diyor Allah. Özetle. Arkadan iş çevirme, dürüst ol. Bedil Savaşı'nın ardından gelen bu ayetler, Müslümanların Bedir Zaferi'nin ardından anlaşma yaptığı bazı kabilelerin davranışlarıyla ilgiliydi. Bunların ayrıntısı önemli değil. Yani hangi kabile nasıl oldu da ne oldu da yani onun kronolojik ifadeleri çok önemli değil. Zira ayrıntılar tarihi olayların gizlerinde saklı. Ancak ayetler ayrıntı değil, temel ilkeleri ortaya koyuyor. Dün, bugün, yarın fark etmiyor ayetlerin özündeki ilkelerinde. Her devirde oluşabilecek ihanetlere, hainliklere karşı Müslümanların nasıl tavır alması gerektiğini ayetler belirtiyor. Allah'ın hesap günü, inananlara vereceği mükafatta, inanmayanlara vereceği cezada ellerinizle yaptığınız yüzündendir. Yoksa Allah kullara zulmedici değildir. Enfal suresi 51. ayette Allah bu uyarıyı yapıyor. Allah inanarak doğru işler yapanla, inkar ederek yanlış iş yapanı Kalplerinde nifak olanları aynı kefeye koymaz. Herkes yaptığının karşılığını bulur. Buradaki karşılık birebir anlamında değil. Biraz önce anlattık. Allah inananlara katından bolca rızıklar verip mükafatlandırırken, inkar edenlere yaptıklarının karşılığını verir, zulmetmez. Allah'ın hükümlerinde asla zulüm yoktur. Yani bir insan samimiyetle inanıp dururken, Allah'ın hükümlerine uyarak hayatını yaşamışken Allah ona ben senin kulluğunu sevmedim. Bu nedenle seni cehenneme gönderiyorum demez. Aksine Allah kulunun samimi yaklaşımlarına büyük mükafatlarla döner. Yine dünya hayatında inkarıyla gününü gün eden biri var. Bunun yanında Allah için her türlü zulme, meşakkate, zorluğa uğradığı halde Allah yolunda yürümeyi kendine izzet ve şeref bilen biri var. Allah bu iki insanı aynı kefeye koymaz. Günümüzde bazı inkarcılar, laikler, ben de Müslümanım derken İslam'ın hükümlerine gericilik, yobazlık diyorlar. Allah'ın hükümleriyle hayatlarını yaşamıyorlar ama kalbimiz temiz. Allah'ın namazımıza ihtiyacı yok diyorlar. Orucumuza ihtiyacı yok diyorlar. Haccımıza ihtiyacı yok diyorlar. Helalları, haramları işlemişiz, işlememişiz Allah'ın bunlara ihtiyacı yok diyorlar. Onların bu iddiaları kendilerini hesaptan kurtarmayacaktır. Onlar Allah'ın ayetlerini bilselerdi, ayetlerin anlattığı gerçekleri görselerdi asla bu tür iddialarda bulunmazlardı. Aslında onlara sorsan inandığı gibi yaşamayanlar münafık mıdır, değil midir diye elbette münafıktırlar diyeceklerdir. Ne var ki günümüzde insan kapitalizmin çıkar anlayışıyla bütünleşmiş. Onun için bu düzende insan solcu da Ateiste, liberalde, muhafazakar da, dindar da, Müslüman da olsa, her şeyi çıkarına göre yorumlayıp kendini üste çıkarmaya çalışıyor. Böyle olanlar, bu dünyada insanları sözleriyle kandırabilirler, ama Allah'ı kandırmaları zor olacaktır. Allah hiçbir zaman bunları yolunda samimiyetle yürüyenlerle eşit sayarak zulmetmeyecektir. Müslümanlar bu konuda duyacakları her türlü yoruma, söze, ithama karşılık, sabırlı olmak zorundadırlar. Azimle inançlarında durmak zorundadırlar. Bedir Savaşı ardından gelen bu ayetler o günkü toplumu eğitirken unutmayalım ki ayetlerin asıl hedefi biziz. Zira bizler yaşıyoruz. imtihan içindeyiz. Geçmiştekiler imtihanlarını tamamlayıp gittiler. Biz onların hayat hikayelerini o dönemde gelen ayetleri okuyup geçmekle yararlı bir iş yapmış olmayız. Yani bu ayetleri okuyalım onların hayat hikayelerini okuyalım. Yararlı bir iş yapmış olmayız. Önemli olan Resul Resulün arkadaşları gelen ayetler doğrultusunda ne yaptılar? Bu ayetler için geldi? Neyi değiştirdi? Çünkü her gelen ayet müminleri eğitmek üzerine geliyor ve eğitimle müminlerdeki bir yanlışı, toplumdaki bir yanlışı değiştiriyor. Şunu demek de yetmiyor. Efendim işte bu ayet şu anlama gelir, bu doğrudur, bunun dışındakiler yanlıştır. Belki ilk olarak doğru söz ama insanın değişimi böyle basit sözlerle veya da kısa ifadelerle olmuyor. İnsanın o haleti rüyesini anlamak, neden tapma noktasına geldiğini çözmek, oradan nasıl bu ayetleri algılayarak değiştiğini görmek ve anlamak önemlidir. Bu hissiyatları yakalamak önemlidir. Bu hissiyatları yakalayamadığımızda ayetleri anlayamayız. Düşünebiliyor musunuz? 12 yıl boyunca Mekke'de zulüm altında yaşayan Müslümanlar, hicret etmek zorunda kalan Müslümanlar, Medine'de oraya edip devlet kurmuşken ilk savaşlarını veriyorlar. Ve bu ilk savaşları bir yenilgiyle neticelenmiyor. Bir galibiyetle bir zaferle neticeleniyor. Ama dehşet verici ayetler geliyor. O toplumu, o savaş veren, zaferle taşlandırılan bir toplumu değişik açılardan analiz eden ayetler geliyor. Şimdi bunu basit bir şekilde geçiştiremeyiz. Böyle böyle oldu, tamam, deyip geçiştiremeyiz. O hissiyata, o zaferin arkasından o toplumda meydana gelen sosyal ve psikolojik çalkantılara inmek zorundayız. Onları görmek zorundayız. Onları bu ayetlerin nasıl değiştirdiğini anlamak zorundayız. Ancak o zaman yaşayarak, içine girerek, sindirerek... Eğer o olaylara bakarsak, belki biz de bu sefer kendi içinde yaşadığımız olayların bozukluklarından, anlayışlarımızın bozukluklarından, o ayetleri okuyarak, anlayarak, o hissiyatları yaşayarak, değişebiliriz. Aksi değişim mümkün olmaz. Sadece kuru kuruya bir eğitim olur. Kuru kuruya bir öğrenim olur. Bilginin artması değildir önemli. Allah'ın ayetlerini göndermesindeki amacı Müslümanların ayetlerle bilgilerinin artması değildir. Müslümanların Allah'ın ayetlerini okuması, bilgilerini artırmak değildir amaç. Birinci amaç bu ayetler inerken toplumun yanlışlarını değiştirdi. Onları düzeltti. Her ayet toplumdaki bir yanlışı tek tek düzelterek geldi. Bugün bizde düzeltilecekler nedir? Biz kendimizi bu ayetler katında nasıl düzeltiriz? Noktasında meydana gelecek sorgumuzun cevabında önce bu ayetlerin o insanların nasıl düzelttiğini anlamamız, oradaki hayat şekillerinden, anlayışlarından, sosyal ve psikolojik gelişmelerinden kaynaklanan değişimleri görmemiz, Sonra kendimizi o serüvenin içerisine, o mecraya katmamız da gerekecektir. Ama şöyle yaparsak, sadece bilgilenirsek, sadece bilgilendikten sonra kendimize değil topluma dönersek, toplumu değiştirmeye kalkarsak kendimizi değiştirmeden o zaman ayetlerin iniş nedeni ortadan kalkar. Çünkü ayet hitap ettiği kişiyi değiştirecek. Ben okuyorsam beni değiştirecek çünkü bana hitap ediyor. Siz okuyorsanız sizi değiştirecek. Ama şunu yaparsak, ben okudum, bilgilendirdim o zaman gidip toplumu değiştireyim dersek o zaman ayet bana hitap etmiyor demektir. Beni değiştirmeyen ayet toplumu hiç değiştirmez. Çünkü toplum diyecektir ki okuduğum ayet seni Belki açık söylemeyecek ama görmeyecek. İşte sahabedeki gelişen olay değişimi, yanlışları, doğruları, ayetlerin açılımlarıyla tek tek okuyarak ve içselleştirerek o değişimi sağlamalardır. Bunları çok iyi anlayıp kendimizi düzeltmeliyiz. Her birimiz. Gelen ayetler sanki bize indiriliyormuş gibi algılayıp hayatımızı ayetlere göre yaşamalıyız. Ancak o zaman Müslüman olmanın gereğini yapmış oluruz. İnşallah Rabbim bizlere bu bilinci, bu inancı verir de yanlışa düşenlerden olmayız diyerek bugünkü sunumu kapatıyorum arkadaşlar. Böylece Medine devrindeki Bedir savaşının ardındaki olayları ve onu Tahlil eden Enfal suresinin önemli bölümlerini sunmuş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta Uhud Savaşı'na gireceğiz. Sunumun başında söylediğim gibi Uhud Savaşı'nda inşallah oradan hem savaşı anlatarak, savaşın hazırlıklarını anlatarak hem de arkasından gelişen olayları tekrar inceleyerek konularımıza devam edeceğiz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.